Ve bakın Mesruk Rahimallah bir gün ne diyor? Diyor ki bir insana yaraşan şey belli aralıklarla kendisiyle baş başa kalmasıdır. Vallahi gerçekten bu insan üzerinde büyük bir etkisi olanıştır. Bir insana yaraşan Belli aralıklarla kendi kendisiyle baş başa kalması, bir tarafa çekilmesi, günahlarını hatırlamaya başlaması ve onların affedilmesine Allah'tan dilemesi. Bir Müslümana bu yaraşır diyor. Ve bunun o Müslümanın manevi halleri üzerinde önemli bir etkisi varlar arkadaşlar. Geçen bir sohbetimizde söylemiştik. Kalplerimiz nasıl yumuşar? Rabbimize nasıl yaklaşırız? Kalpteki iman ve yakın nasıl artar? Öncelikle şunu söylemiştik. Namazlarımızı adam gibi kılmalıyız. O namazların her bir rükununu adam gibi kılmalıyız. En güzel bir şekilde en iyi bir şekilde yapmaya çalışmalıyız. Bir an önce mağazdan çıkmak kastıyla değil, o namazın her bir anında Rabbine beraber olmanın lezzetini yaşayarak. Birincisi buydu. Kalpteki iman ve yakınlığı artması ve Rabbimize yakınlaşmanın birinci etkisi buydu. İkincisi de şudur. Belli aralıklarla Kendini bir köşeye çek ve yalnız kal. Kendi kendine baş başa Rabbinin önünde günahlarını hatırla itiraf et ve bağışlanma dile. Kalp üzerinde takvanın oluşması, Rabb'e yakınlaşma, iman ve yakın oturması için mükemmel bir yöntemdir bu. Alimlerden bize bırakılmış bir miras olarak. İşte ne şans ediyor Teala. Bir gün eşi, zevcesi ona şöyle seslenmiş. Estağfurullah bir gün eşi yani zevcesi bir topluluğun içerisindeyken onu insanlara şöyle anlatıyor. Diyor ki, Şeyh'in ayakları o kıldığını uzun namazlarından dolayı daima şişikti. Ve ölüm ona geldiği zaman ağlamaya başladı. Ben onun ibadetlerinin fazlalığını gördüğüm için kendisine ölüm anında ağlamak için soruyu sordum. Bu endişeden niye? Efendi, niye bu bu endişe? Bana dedi ki, ben nasıl endişelenmeyeyim, nasıl tasalanmayayım? Vallahi ey kadın, yalnızca bir andır o. Bir andır o gelir ve kapı verir sizi. Ölüm, ölüm bir andır. Gelir ve kapı verir sizi. Hiçbir şey dinlemez. Benim önümde ise iki yol var, iki yol. Ve hangisinden yürütüleceğimi bilmiyorum. Acaba cennete mi yürüyeceğim? Ve cennete mi yürütüleceğim? Yoksa cehenneme mi yürütüleceğim? Ve ağlamaya başlayacağım. Ama şöyle diyordu. ben yalnızca bir günü elli bin sene olan gün için kendime acıyorum bir günü elli bin sene olan gün için kendime Rabbim onların iman ettiği ve teslim olduğu gibi bizlere de iman etmeyi ve teslim olmayı nasip etsin bakın arkana rahimallah sultanın yanına girseniz de onun size faydası dokunsa denelince halkhaneye bir gün öyle diyorlar. Efendim padişahın yanına girin, sultanın yanına girin, onun size faydası dokunur. O bu söz karşısında bunu söyleyenlere şöyle bir cevap veriyor. Vallahi ben ne zaman onların dünyasından bir şeyi talep edip aldıysam muhakkak da onlar benim dinimden bir şeyleri talep edip aldılar. Bunu Allah'a sığınırım dedi. Tarihe geçecek bir söz. Mevki makam sahiplerin, Mevki makam sahipleri senden sana bir şey verirken de muhakkak senin dininden de bir şeyler almak isterler. Sohbetimizin konusu hayır davranın diyor, davranın. iş işten geçmeden, ölüm seni alıp götürmeden, kıyamet kopmadan, iş bitirilmeden, kitaplar ortaya konup şahitler getirilmeden, amellerin faydasının olmadığı gün gelmeden önce haydi davandır. Daha ne zamana kadar erteleyeceksin diyor. Kabrinde mi ibadet etmeyi düşünüyorsun? Hayata bak, güneş doğudan doğu, batıdan batıyor. Ve gece gündüzü gündüz geceyi konuluyor. ...ve bunların her biri senin ömrünü azaltıyor... ...kabre her gün biraz daha yaklaşıyorsun... ...başı boş mu zannediyorsun kendini... ...yarın Rabbinin huzurunda hesap var bilmiyor musun? Hesaba çıkacaksın... ...ağzından çıkan bir ah ya da ah kelimesi dahi bir yere kaybolmayacak... ...yaptığın her işte kaskın sorulacak. Her bir iş ve sözden ötürü hesaba çekileceksin, ince bir hesaba. Ve şüphesiz ki Allah seri yul hesabıdır. Hesabı çabuk görendir. Öyleyse davran kardeşim diyor. İşten, şu hayatın her bir anının kıymetini bil. Şöyle bahset etmiş ki Alkanna Rahmetullahi yani Benim ölüm haberimi, Allah rızası için cahiliye ehlinin duyuruşu gibi duyurmayın sakın. Benden dolayı kimseye eziyet vermeyin. Kapıyı kapatın ve kadınlar da cenazeme eşlik etmesinler. Sakın benim arkamdan meşaleler yakarak yürümeyin. Ve gücünüz yettiği kadar uğraş son sözümün la ilahe illallah olması için uğraşın. Gücünüz yettiği kadar uğraşın. Muhammed i̇bn Sirin, rahmetullahi aleyh. Muhammed i̇bn Sirin'in bir özelliği vardır kardeşler. Annesi ile konuştuğu zaman, bir hasta gibi konuşurmuş. Hasta. Yani annesi onu çağırdın Muhammed, Muhammed diye seslendiğinde bu da e efendim anne beni mi çağırdın onu diye böyle sanki hasta gibi konuşurmuş. Allah'a olan kulluğunun bilincinde olup Annesinin onun yanındaki makamın yükseldiğini bildiği için bu koca alemin annesiyle konuşması böyleydi. Kendimizi karşılaştıralım, her birimiz kendimizi karşılaştıralım. Bugün öyle Müslüman arkadaşlar var ki ben biliyorum anneleriyle bir cariye ile konuşur gibi konuşuyorlar. Bırak ya orayı kadın, sen bilmiyorsun bunu ya. Git sofrayı kur, boş Anlamazsın sen, karışma. Annesiyle değil, sanki cariyesiyle konuşur. Ya Rabbi sana sınırız. Sonra kalbindeki iman zayıflayıp, yakın zayıfayınca, bu da ne böyle, niye böyleyim diyor. İşte öyle bir Muhammed İbn Silin o. Diyor ki ben... Süreyh'ın, o da önemli bir alim, Allah'a yemin ederek şöyle dediğini işittim diyor. Hiçbir kul Allah için terk ettiği şeyin yokluğunu hissetmemiştir diyor. Süreyh bir gün böyle söylemiş. Hiçbir kul, hiçbir kul Allah için terk ettiği şeyin yokluğunu hissetmemiştir. Ve zalimler haçırdıkları büyük mükafatları görecekler. Gerçek olan şudur ki zalim ikabı ve cezayı, o şiddetli ikabı ve cezayı Allah'ın intikamını bekliyor. Mazlum ise Allah'ın yardımını ve zaferini ve Allah'ın yanındaki kurtuluşunu bekliyor. Allahu akber Allahu akber. göğüslerimizi genişleten, kalplerimize şifa uğrağın açıklamalardır bunlar. Vallahi bunda hıraf yoktur. Amr rahmetullahi aleyh bir gün şöyle demiş. Şeyh Süreh'in bir gün oğlu ona baba bir toplulukta bir topluluk var, benimle onların arasında da bir anlaşmazlık var. ''Gelip meseleye bir bakar mısın, eğer haklı bensem onlara dava açacağım.'' dedi. Yani İslam kadısına gideceğim. Yoksa tağutun mahkemelerinde Allah asılırsın. ''İslam kadısına gideceğim ve öyle dava açacağım.'' dedi. Ve meseleyi babasına anlattı. Babası meseleyi dinleyince onlara hak verdi ve onlara dava açtı. Bu topluluk iş. Oğlu onları alıp haydi gidelim İslam Kadısı'na da o bizim aklımızda dedi ve davranışmak üzere babasına getirdi. Babası aynı zamanda İslam Kadısı arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Oğlunun aleyhine hüküm veriyor. Aleyhine. Eve döndüklerinde oğluna diyor ki Allah'a yemin olsun ki eğer sana meseleyi önceden haber vermeseydim sistem etmezdim. Beni rezil ettim ey baba dedi. Niye bunu yaptın? Benim olmadın dedi. Bunun üzerine şöyle oğluna aynen şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki ey oğlum, sen onların dolusundan de... bana daha çok sevimlisin. Ama elbette ki benim nezdimde Allah senden daha azizdir. Allah'ın hakkı ise senin çok çok üstündedir. Bu yüzden kalkıp davayı onların aleyhine sana verip onların hakkını gasp etmene rıza göstermem dedi. Yani aslında haksız sensin dedi. Şahbi bir gün şurayı hünyanındaydım diyor. Ona bir kadın geldi bir gün. Bir adam diyor şikayet ediyor. Gözlerinden de kadının yaşlar boşalıyor. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Ben dedim ki şehşuraya ya da onu ya. Bunun üzerine şöyle dedi... Yaş abi... Yusuf Aleyhisselamın kardeşleri onu kuyuya attıktan sonra babayarla yattısı vakti arayarak geldiler biliyor musunuz? Hamak hiçbir zaman haklıyla haksızı ortaya çıkarmaz. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attıktan sonra babalarına yapsı vakti ağlayarak geldiler. Hüngrün hüngrün ağlıyorlardı. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Dur bakalım bir kadını dinleyelim, bir de karşı tarafı dinleyelim. Hikmet kendisine verilmiş Allah korkusuyla hareket eden bir kadın. Adaleti gözeten, Rabbim onun gibileri bugün de içimize artırsın. Kardeşler bir gün komşularının gezi öğrendiklerini görüyordu. Onlara, yani bu durum nedir böyle diye sorunca, hala bugün boşuz ya Şeyh, dolaşmak istedik dediler. Bunun üzerine o şu ayeti okudu. Boş kaldığında çaba sarf et ve Rabbine rağbet et. Sonra da şöyle dedi. Vallahi bu sizin yaptığınız boş kalanın durumu değil. Çünkü Rabbimiz ne diyor? İnşirah şirası 7 8. ayette. Boş kaldığında çaba sarf et ve Rabbine rağbet et. Bir gün Veysel Karani'ye bir adam gidince o sırada onun şöyle dediğini işitti. Allah'ım Veysel Karani Rabbine şöyle dua ediyordu. O da işitti buna şahit oldu. Allah'ım aç aç olan her mideden dolayı senden özür diliyorum diyor. Aç olan her mideden dolayı sana özür diliyorum. Benim elimde şu an Midendeki yemekten ve üstümdeki giysiden başka hiçbir şey yok. Lakin aç olan her mideden dolayı senden özür diliyorum. Bundan adam söyledi. Onun üstünde eskimiş ve porsunmuş bir hırkadan başka bir şey göremiyordum. Yani öteki elbiseleri kayda değmeyecek kadar eski püsküydü. Sadece hırkası bunlardan biraz daha iyi durumdaydı. Veysel Kavanı'ya bir adam gelip ''Ya şey nasıl sabahladın?'' diye sormuş. O da ''Allah'a hamd demek sabahladım ne gerek de gecelerim'' demiş. Gece olduğunda sabah'a varacak mı, gündüz olduğunda da geceye varacak mı bilmeyen adamın halini sorup da ne yapacaksındır? Muhakkak ki ölüm ve onu sabah miminde neşe bırakmaz. Allah müminin malında olan hakkı onda ne gümüş ne de altın bırakmaz. İyiliği erbetmek ve kötülükten alık mimin mümin için dost bırakmadı dost. Biz insanlara iyi öderken onlar bizim kutsalımıza seviyor. Ve bunda kendilerine yardımcı fasıklar buluyorlar. Öyle ki onlardan bana büyük iftiralar atanlar da olur. Ama Allah'a yeminim olsun ki onlar için de Allah'ın hakkını ödememezlik yapmayacağım. Diye karşılık verdi ve yoluna devam etti. Onların bendeki haklarını ödeyeceğim. Akşam olduğunda Veysel Karani evinde fazladan bulunan yiyecek ve yiyecekleri sadaka verildi ve şöyle doğa ederdi. Allah'ım aç ve çıplak olanlardan beni mes mesul tutma. Görevimi yapmamış olmaktan sana sığınırım. Bir gün Haram bin Eyyan ona dedi ki, yavşik şey, bana mesajat et. Bunun üzerine Veysel Karani ona şöyle dedi. Uyuduğunda ölüm yastığın olsun. Onu dağına gözünün önünde bulundur. Uyandığında Allah'tan kalbinin niyetini ıslah etmesini dile. Tedavisiz bıraktığında bu iki şeyden sana daha fazla zarar verecek hiçbir şey bulamazsın. Eğer kalbin ıslah edilmemiş ve gözünün önünde de ölüm yoksa, bu iki şeyden daha zararlı bir şey yoktur diyor, tedavisiz bırakırsan. İşlediğin günahın küçüklüğüne bakma. Lakin karşı geldiğin zatın büyüklüğüne bak. İşlediğim günahın küçüklüğüne değil. Karşı geldiğin zatın Allah'ın büyüklüğüne bak. Ve tövbe et ona yönelir. Arkadaşlar ölüm. Ölümü düşündüğü zaman insanda vicdan ve insaf yer eder. Kişi kendine gelir. Bakın ölüm öyle bir şeydir ki bunu oturup düşündüğünüz zaman o daracık, o karanlık çukurun içindeyken burnunuza ilk gelecek olan o keskin toprak kokusunu bir hayal edin. ve elinizi elinizi dahi göremeyeceğiniz bir karanlığın yoğun marşa toprağı üzerinize bulunmuş ve o darağacı yerde ben de uzun bir ketenin içerisinde hapsolduğunuzu bir hayal İnsanın karşılaştığı şey bu. Kendisiyle hayatı arasındaki her şeye bir engel girmiş. Sevdiği her şeyin içerisinden alıp koparılmış. Şu anda bu konuşan kardeşiniz ve siz dinleyen kardeşlerimin her birinin başına gelecek şey ancak budur. Biliyoruz ki bizim gibi birçok insan yeryüzüne geldi ve gittiler. Her birimizin tek tek sırası gelecek. Vallahi eşinizin yüzüğünüz zaman şunu bilin ki onu terk edeceksiniz. Yüzüne baktığınız zaman bilin ki onu kesinlikle terk edeceksiniz. O sizi terk edecek. Evinize, eşyalarınıza, hayatınıza bir bakın. Her birini terk edeceksiniz. Kaçışı olmayan bir terk ediş. Size verilen şeyler dünya hayatının süsüdür diyor allah Teala. Lakin Allah'ın yanında olanlar hem daha devamlı hem de daha hayırlıdır. Gelip geçici başka hiçbir şey değil. Hiç yerine baktığın zaman kesinlikle terk edeceğini bir, bir terk edeceksin. Bütün bu terk edişleri her gün düşünmemiz lazım. Çünkü kalp i̇bn Mesud Mes'ub radıyallahu anh dediği gibi Günde 70 defa değişen bir kalbe karşı Allah'ım bize yardım et Kalp değişken, kalbin bir anı Rabbi ile beraberken diğer bir anı Rabbine karşı isyanda asi olmakta. Günahlara gömülmekten. Bu kadar kaypak bir yapısı vardır kalbin. Zaten kalp, dönüp duran, çevrilen, değişen maddesindedir kalp. Değişkendir. Onun için insanın her an için, her an, her an Allah'ın bir emrine bakar. Alemlerin Rabb'inin bir emrine bakar. Bir anda bütün franlığa verir. Her şey biter. Sebepler önemli değil. Kalp krizimi, trafik kazası mı? Bir kavgada bıçaklanmak mı hiç belli olmaz. Gelmez, gelmez, gelmez, gelmez diye du der durursun ya da düşünür dururken bir anda sıranın sana geldiğini anlayabilirsin. Bir anda, bir anda her şey biter. O şokla karşılaşırsın. Tüm insanların üzerinde gezdiği şehirlerde olamazsın. Artık çarşılarda dolaşamaz, evine ve gidemezsin. Senin için farklı bir dünyanın kapısı açılır. Ve Barıza Ananı denilen bekleme odalarını almışsın. Sen de bir bekleyici olarak. Neyi beklemek üzere? Hakkında verilecek olan kararı beklemek üzere. Ama insan dünyaya geldiği zaman sarhoş olur, zanneder ki, devamlı surette burada kalacak. Her ne buna inanmıyorsa, bunu unutması ona bunun yönünü açmıştır. Bir gün bunu terk edeceğini unutması, onun dünyada ebediyen sanki devamlı surette kalabileceğini anımsatır ki, bu kişiyi hayat eder o kalamına kalamına demeden mal biriktirip durmaya devam eder. Çünkü zanneder ki buradasız. O insanları görürsün, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonrasının hesabını yaparlar. Şu inşaat projesini yapacağım, şuraya bir inşaat daha yapacağım. On on sonra mükemmel bir e, şirket olmuş olacak, bu inşaat şirketi olacak. Şu olacak, bu olacak. Kişi artık her ne kadar ölüme inansa bile ölüm sanki ondan başka herkese gelecek de onu bulmayacakmış gibi hareket etmeye başlar. İşte burada artık insanın kalbinin ölümü başlamıştır. Ve biliyor musunuz en kötüsü ne? Allah'tan yüz yüz sevilir, yüz sevirir, yüz, sevirir, yüz sevirir. ta ki öyle bir noktaya gelir. Allah-u Teala onun Kur'an-ı Kerim'in milletlerindeki naslarla sabit olmak üzere onun üzerindeki malı ve rahat hayatı artırır artırır artırır ve o lüks hayatın içerisinde iyice kaybolup gider aslında o bir bataklıktır başka hiçbir şey değil sonra bir anda her şey bitirir ve şiddetle canı alınır Allah da hesabını çabuk görür ve kişi tamamen hala olur mahvolur gider. Bugünkü sohbetime bir hadisle inşallah utana istiyorum. Sahih müslimde geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam buyurdu ki, Maksar günü geldiği zaman insanların arasından dünya elinden biri çağrınız. Bu kişi dünyada kendisine rahat, lüks, zenginlik ve dünya nimetlerinin bol bol verildiği bir kimsedir. O gün münadi seslenici melek şöyle seslenir, ey filan oğlu filan! Halk Allah'a arz alemlerin Rabbi olan Allah seni çağırıyor, ona arz edileceksin. Sonra onun yanına bir sürücü ve bir şahit olmak üzere iki melek gider, İnsanların arasından onu aranların bir kuzu gibi sürükleyerek götürürler. Allah Azze ve Celle meleklerine şöyle emreder. Ya melâiketi huzûh ve min azâbile zîhûh Ey melekler tutun ve sonra da bir defa ateşe daldırın. Onun sıcaklığını ve Tadını bir görsün o ateşten ki azaptan takdirin ula. Tutun onu da azaptan takdirin. Emir derhal uygulanır. Dünyada rahat ve şatafat içinde lüks bir hayat sürmüş, zenginliğin her türlü lezzetini tatmış olan bu adam, o meleğin elinde, o zebadinin elinde Beyni kulaklarından, gözlerinden, burnundan, ağzından dışarı fırlamış, Yüzü pişmiş kelleye Bütün vücudunun etleri topuklarına toplanmış. Ama ruh kemiklere bağlı olduğu halde. Ölümün her türlü sebebi üzerinde patladığı halde ölmemiş olan bu adam, o meleğin zamanının elinde titriyor. Ve adamların Rabbi Allah ona şöyle soruyor: "Oy Aleyküm. Ey kulum, sen hiç hayatından ne? Adamlar gördü, aziz ve kahraman Allah ona soruyu soruyor. Adamların Rabbi Allah. ''Sen hiç hayatında nimetler gördün mü?'' diyor. ''Nimetler gördün mü?'' Okul, ruhun kemiklerine bağlı cesedi mahvulmuş halde cebamının elinde şöyle bir cevap veriyor. ''La ve izzetik, ya Rabbi la ve izzetik, hayır ey Rabbim, senin izzetine yemin olsun ki hayır ben hiçbir nimet görmedim.'' Hep azabın içindeyim, hep azabın ve halasın içindeyim. <gülüyor> bu hadis, <gülüyor> bu hadis bize şunu anlatır arkadaşlar: O kişi azaba bir rafa daldırıldıktan sonra bütün hayatındaki lezzetler onun yanında boş bir iş olmuştur. Bütün o nimetler yok oluvermiştir. Ve kişi ateşin şiddetinden onu gelip geçici bir hayal ya da kısacık bir rüya gibi görmeye başlar. Bu durumlar Allah'a seviriz. Değilin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah beni ve sizi bunlarla faydalandırsın. Bizleri kendisine muhlis ve muhsin olan kullarından eylesin. Alimlerin, Rabbani alimlerin yönünden ayırmasın. Ashab-ı kirama gereği gibi tabi olan kullarından eylesin. Aleykum ve ve berekatuhu.